çizgisiyle bu şöbeyi Allah'ın izniyle işleriz. Sabır nedir? Şöbenin imanın bir şöbesidir. Yani nedir? Şu i̇man binanın, iman binasının içinde bir önemli bir tuğladır. O tuğlayı çeksen imanın tabalası bozulur. İman şöbesi mükemmel olmak için, salihler, evliyaullahlar şöbesi olmak için Sıddikin, şuhada, mürselin, Şöbeleri mükemmellik olması için ne lazım? Bütün Şöbeleri her birisini hakiki yerinde oturtmak lazım. Yoksa oturtmasak Şöbeleri yerinde Sıddiklerden, Enbiyaullahlardan, Evliyaullahlardan Firdevs-i Alede olmamız zordur. İlle ki Allah'ın rahmetine kalın. Her şey de Allah'ın rahmetine kalır ama bir artı bir iki. Cennete neyle girersiniz Allah subhanehu ve teala? Bütün ayetlerde salih emellerde girersiniz. Sabır da nedir? Bir şübedir. Şübeler hepsi nedir? Salih amellerin içine dahildir. İmanın şübeleri çok önemlidir. Her ders bunu vurgulayacağız. Çünkü neden? Biz eğer hakiki iman sahibi olmak istiyorsak, Hakiki imanı canlandırmak istiyorsak bu şöbeleri fıkhe edeceğiz. Hatta bu şöbelerden şeytan bize giriş yapmasın. Çünkü bu şöbelerden şeytan giriş yapmak için ne yapar? İmanımızı yen, çöktürür, yen bozar. Yen de Allah korusun. insan bir noktaya gelir imanını yok eder. Şeytanı, düşmanı yani. Hem de baş düşmanı küçümsememiz lazım. Şeytan biliçimi çoktur. Hazret Adam'dan babamızdan bugüne kadar biliçimi var. İnsanoğlun bütün püf noktalarını, bütün zayıf noktalarını, giriş kapılarını biliyor. Onun için biz de ne yapacağız? Biz ona göre ömrümüz kıssadır ama allah Teala öyle bir güc vermiş bize onun biliçiminden daha fazla bütün tuzaklarını şeytanın bize anlatmıştır. O zaman bize ne kalmış? Şeytanı keşfetmek değil, bu tuzakları Allah'ın ve Resulü'nün bize öğrettiği tuzakları fık edip yaşayacağız. Ondan sonra ne olur? Biz düşmanımıza galip gelir. Düşmanımıza ne zaman galip geldik? İşte biz Firdevs adını Allah'ın izniyle kazanırız. Şimdi sabır. Sabır nedir? Ona bakacağız. Sabır çok önemli meseledir. Kısacası... Sabır insanın olmasa olmazıdır. Senin sabrın yok mümin olamaz. İmkanı yoktur. İddialı konuşuyoruz. Ama biraz sonra derste sabır dersini işlediğimizde hakikaten bakarsınız, bu iddialı konuşmamızda hocam dersiniz zayıf iyidir. Yumruğunu masaya vursaydın daha güzel olurdu. Çünkü sabır. Bütün şöhbeler önemlidir. Her şöhbenin başında biz o şöhbeyi ne yapıyoruz? Üzerine basa basa yüceltiyoruz. Bütün şöhbeler önemlidir. Ama şöhbelerin de içinde derece derece var. Sabır nedir? Zirvettedir. Olmasa olmazdır. İmanın olmasa olmazıdır. Bir müminin olmasa olmazıdır. Sabırsız sen hiçbir yere varamazsın. Sabır o kadar önemliyse... <gülüyor> Ana cizgisiyle biz sabırı inşallah anlatırız. Belki üç bölümde anlatırız. Birinci, sabır fazileti, yeri, alanları he? vesaire. İkincisi, nasıl sabır elde edebiliriz? Üçüncü ders... Bölümü yende sabrın çok önemli bölümüdür. O da zaman kalsa inşallah ona da ayrılırız. O da nedir? Davette sabır. Neden davette sabır önemlidir? Çünkü peygamberlerin aleyhimussalatü vesselam başarı sırrıdır. Her peygamber nasıl başarıya varmış? Sırrı nedir? Sabırdır. Sabrı bilmemiz lazım. Evet, İnşallah Allah bize ömür vermişse bu konuyu inşallah enli boylu Allah'ın izniyle işleyeceğiz. Yine çok detaya girmeyeceğiz. Çünkü sabırla ilgili alimler ciltlerce kitap yazmışlar. Sadece Kur'an-ı Kerim'e baksan 30 tane'dan fazla ayet var sadece sabırla ilgili. Belki daha fazla. Ben tam saymadım. Ama bir sürü ayet var, bir sürü hadis var sabırla ilgili. Yani bunları her birisini tefsirlerden toplasan ciltlerde de kitap yaparım. Hani hadislere baksan, alimlerin hayatına baksan ama biz ne yapacağız? Yine ana çizgisiyle sabrı ne yapacağız? İhata edeceğiz. Yani bir sabrın ana çizgisiyle anlarız. Bunu incelemeye kalkmak için ne yapacağız? Kaynaklara dönmemiz lazım. Bir de ne demez ben bu derste oturdum, sabrı dinledim. He? Yani ben bu dersi duydum, ben sabrı hakim oldum. Sabrı ana çizgisiyle hakim olursun. Sabrın da ve bütün amellerin de, itikatlar da fıkıh da öyledir. Ne lazım? teorilen pratik içisi bir arada olması lazım. Sadece ben sabrı anladım. Bir de neyi var? Yaşaması var. Sen teoride sabırda, çağıt üzerinde yüzde yüz olabilirsin. Ama pratikte, sınıfta kalabilirsin. Çünkü sabır nedir? Sabır cibi, ameller, şubeler ile ispat olunur? ile değil, pratikle. Pratikle nasıl olur? Teori'den geçmesi lazım. Sen doğru sabırı bilmiyorsan nasıl uygularsın? Onun için kişisi birbirine bağlıdır bizim itikadımız gibi. Her Herkisi birbirine nedir? Bağlıdır. Şimdi sabırın tanımına gelirken, sabır asıl da Arapçadır. Ama elhamdülillah bizim Türkçe dilimiz Arapçaya çok yakın olduğu için bizim dedelerimiz, İslam'dan Müslümanlığa girerken İslam'ın ön ön e, zamanlarında, dört halife zamanında ne yapmışlar? Müslüman olduktan bütün müfredatı Arapça doldurmuşlar yerine. Bugün de biz mesela bir cihaz çıkıyor Batı'dan geliyoruz. Biz onu olduğu gibi ecnebi ismiyle kabul ediyoruz. Değil mi? Çok şeyler, kelimeler bizde Arapçadır şey pardon, ecnebicedir. Yen İngilizce, yen Fransızca, yen Almanca yerleşiyor. Ama e, atalarımız bizim Türkçeli ne yapmışlar? Dinden ne almışlar? Arapça terimler almışlar, dinde oturmuştur. Bu da ne gibi? Sabır gibi. Türkçede de sabır, Arapça dengelmedir. Yani biz Türkçede de sabır kullanıyoruz. Sabır, sabretmektir. Sabretmek nedir? Lugaccede sabır, bir şeyi etmektir. Yani sıkış bir yeri tutmaktır. Yasa bir şeyi tutuyorsun, yasaklıyorsun. O nedir? Sabırdır. Neyin karşısıdır, zıddıdır sabır? Acem. Öfkenin. Yani hemen öfçeyi dışarıya vurmuyorsun, ne yapıyorsun? Sabrediyorsun. Yani onun zıddıdır. Bir tane diyor, Sabara sabran. Bir şeyi sabretti. Ne diyor, ne demektir bu? Yani bütün iradesiyle o öfçesini o öfkesine hacim oldu. Tuttu. Buna ne diyorlar? Sabır derler. Evet. Yani hapsetti onu. Yani öfkesini yuttu. Öfkesini. E, ir, e, yuttu. Hapsetti onu, yuttu onun. Bırakmadı dışarı çıksın. Bu nedir? Sabırdır. Hatta bir oruca sıyam, de, oruca da sabır derler Arapçada. Neden derler sabır oruca? Çünkü yemek, içmek, şehvetten ne yapıyorsun? Kendini tutuyorsun. Bu da sabırdır. Demek ki sabır nedir? Kısacası terimde de sabırın ne anlamı var? İnsan kendi nefsini öfkesine hacim olmaktır. Öfçeye hakim oldun, sen ne dersin? Sabrettin. Çünkü her insan etki tepki ilendir. Senin nefsine bir baskı olsa hemen tepki verirsin. O tepkiyi tutmak nedir? Sabretmaktır. Bir tane geldi, sana sataştı. Seni kızdırdı, sınırlandırdı. Ne yapacaksın ona? Hemen tepki versen sen sabırsız devrendin. Ama sabretsen nedir anlamı? Sen öfçene Hakim oldun. İstediğin zamanında sen o öfkeyi göstersen, istediğin zamanında tutsan, sana diyenler sabırsın. Sabredensin. Ama hakim olamadın, sabrın yoktur derler. Sana. Ne zaman sen öfkene hakim oldun, sen sabırlırsın. Ondan dolayı sabır nedir? Güzel ahlakın neyidir? Semboludur. Güzel ahlakın bütün toplandığı yerdir. Yani sabırdan her güzellik ortaya çıkar. Evet, bu da nedir? Sabırdır. Şimdi sabır anladık. İnsan öfkesini tutacaktır. Kendisine hacim olacaktır. Nefsini elinde tutacaktır. Nefis elinde olacaktır. Senin iraden nefsinin elinde olsa sen sabırsızsın. Ama nefsin senin elinde olsa sen sabırlı insansın. Kısacası sabır budur. Neden insan günaha düşer, harama düşer? Çünkü sabredemez. Ama sabreden oruçtan, çok acartın, sabredeceksin, iftara kadar. Ama sabretmesen ne olur? Sen Allah'ın sınırını aştın. Herkese bütün günahlarda. Demek ki sabır nedir? Fazilettir. Sabır sahibi nedir? Faziletli bir insandır. Onun için müminin sıfatı nedir? Sabırdır. Şimdi geleceğiz. sabır olmasa dedik dersin öncesinde. sabır olmasa insanın imanı da olmaz. Ona da geleceğiz. Şimdi derse gelmeden önce sabrın tanımını bildik. Bir de sabrın faziletini bilelim. Sabır dinde yeri nedir? Hayatta yeri nedir? Sabır dedik biz bir müminin olması olmazıdır. Birinci, alimler diller ki sabır nedir? Cesette bir baştır. Nasıl cesetin başı olması o ceset neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Baş nedir? İnsanın başı cesedinin mükemmelliğidir. Baş olmasa ceset bir şeye yaramaz. Sabırın da yeri insanda baş gibidir nedir? Yani en önemlidir. Kumanda nerededir? Sabır sabırdadır. Bu bir. Sonra diyorlar ki sabır imanda yeri nedir? Şimdi biz dedik olmaz olmazdır. Alimler diyorlar sabır imanda yeri cesette başın yeri gibidir. Yani imanın imanda zirvededir sabrın olmasa o iman olmaz. Olmasa olmaz oldu. Ondan dolayı demişler ki sabrı olmayanın imanı olmaz. Nasıl cesedin başı olmasa o ceset bir şeye yaramaz. Hatta bu kavl İmam Ali'ye mensüptür. Hazreti Ali bu kavli diyor. Nedir? İmanda baş gibidir sabır. Demek ki o kadar önemlidir. Sonra demişler ki sabır İçi kısımdır. Yani içi şıktır. Biri, e, pardon, iman içi kısımdan oluşur. İman çı kısımdan oluşur. Biri sabırdan, o birisi şükürden. Yani sabır, iman, e, sabır, şükür kısım olur, iman mükemmelleşir. Aslında bunu atsak kısacası, sabır nedir? Her şeye sabır edeceksin. Bütün günahlara, bir de itaatte sabredeceksin. Allah'ın verdiği emirlere sabredeceksin. Bu ne oldu? Yarı oldu. O bir yarı nedir? Şükür. Neye şükrediyorsun? Allah subhanehu ve teala seni yaratmış. Bu mükelleflığı de vermiş. Şükür neyi gerekir? Sabır, Sabır. şükrü ki ikisi birbirinden ayrılmaz. Senin sabrın yoksa şükür de demezsin allah Teala. Ya. Neye şükrediyorsun? Fikrin olmasa sabrın da olmaz. Onun için bu ikisi birbirini tamamlamıştır. Sonra sabır nedir? Alimler diyorlar sabır en büyük vesiledir Allahu ile Allahu Teala'ya yakın düşme vesilesidir. Çünkü sabır Allahu Teala'den en büyük hibedir. Allah'ın en büyük vergisi bir şahsa, bir kula nedir? Sabırdır. Sabrı verdi sana, he? Allah Teala en büyük sene ikramda bulunmuştur. Sabrı verdi sene demek ki sen sabrı yaşıyorsun. Sabrı yaşadın Allah'a en yakın kulsun. Çünkü sabır da insan Allah'a yakın olur. Şimdi geleceğiz. Nasıl sabırdan yakın olur ona da geleceğiz inşallah. Sonra bir de diyorlar ki sabır çok önemlidir. Özellikle davette önemlidir. Her insan davetçidir. Bilirsiniz. Her insan davetçidir. Eskiden peygamberler bütün ümmette bu çok peygamberler gelirdi. Ama bizim peygamberimiz son olduğu için ondan sonra ne peygamber ne resul yoktur. Kim onun görevini görer? bütün Müslümanlar. O Müslümanlar davete kahırcan adını olur, davetçi olur. Neye davet ediyor? İslam dinine. Kim İslam dinine davet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sabır davette çok önemlidir. Çünkü peygamberlerin sıfatıdır sabır. Davet nasıl peygamberlerindir? Davetçi de peygamberin görevini yapıyor. Onun için sabır peygamberlerin noktası noktasıysa, başarıların sırrı sabır ise. Bil, mümine de sabır yakışır. Sabretmesen nasıl davet yaparsın? Biz biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davette ne kadar aziyet çekti. Onun için cahillere biz sabredeceğiz. Sabır bütün neyidir? Bütün bütün kemalin e, yani de bütün eee Mükemmelliğin zirvetine yetiştirendir seni. Yani mükemmelliğe nasıl vararsın? Sabırdan vararsın. Sabrın olmasa hiç mükemmel insan olabilir misin? Olamazsın. Demek ki sabır en önemli meselelerdendir. En mükemmel insanlar kimlerdir? Peygamberler, Allahlar Salihler. Bunlar neyle mükemmel olmuşlar? Sabırdan. Sabır olmasa hiçbir şey olmaz. Çünkü sabır, azimet, irade gerektirir. Sen sabrın olmasa nasıl azimet sahibi olursun? Azimetin olmasa eksik insan olursun. İşte sabır ondan dolayı önemlidir. Bir de sabır, alimler diyorlar, sabırdan insan zefere varar. Özellikle düşmanını. Neyle kazanırsın? Sabırdan. Bizim baş düşmanımız kimdir? Şeytan. Şeytanla biz devamlı anamızdan doğduk, Savaş başlıyor şeytanla. Hatta bir rivayette diyor çocuk anasından da ağlasa şeytan ona bir şey dürttü. O çocuğa bile uğraşır şeytan. Ne zamana kadar? Ruhunuz çıkana kadar. Demek ki savaş hayat boyunca devam ediyor. Nasıl düşmanımıza zafer geliriz? Sabırdan. Düşmanın silahı nedir bize? Nefis şehvetlerdir. Buna nasıl karşı geliriz? Sabırdan. Bir de Manevi düşmanlarımıza. E bu manevi bir de maddi düşmanlarımız. Çafirler, münafıklar. Bunlardan savaşta ne? ne? yapmamız lazım? Sabır. Sabır olmasa biz bunlara karşı gelebilir miyiz? İmkanı yoktur. Sabırdan biz düşmana karşı geliriz. Sab bütün savaşları okuyun. Tarihte İslam'dan önce, İslam'dan sonra bakarsınız sabırla insanlar kazanmış. Özellikle bizim İslam tarihinde sahabelerin savaşında bakarsınız hep sabır ön plandaydı. Neden? Çünkü üddet olarak Müslümanlar en zayıfydiler. Ama neyle kazandılar? Ki ne neyle çöktürdüler? Sabırla çöktürdüler. Biliyorsunuz Kadisiye Savaşı'nda sahabeler, Farislerle savaş yaparken he? dünyanın en süper gücüydür o zaman. Neyle kazandılar? Sabırla. İlk sefer fil çıkıyor karşılarına savaşta. He? Ama kazandılar mı? Kazandılar sonuçta. Neyle kazandılar? Sabırla. Sabır olmasaydı kazanamazlar. Onun için sabır başarının neyidir? Noktasıdır. Sonra sabır dedi nedir? Davatçinin en önemli neyidir? En önemli meselesi olması lazım. Çünkü sabır olmasa davet, davatçı davet yapamaz. Aziyete Dayanamaz. Bir musulman sabır olmasa ne savaşabilir, ne davet yapabilir, ne hayatta ayakta durabilir iman üzerine. Bunlar ne ister? Hepsi sabır ister. Çünkü sabır ne yapar insanı? Kısacası sabır insana ne öğretir? Sabır insanı öğretir aceleciliğin önüne çıkmak. Acelecilik nedir? Şeytandandır. Teenni, akılca, devrenmek nedir? Rahmendendir. Onun için acelecilik nedir? Acele etmek. Ani kararlar bu şeytandandır. Sabırın olmasa acele indifa yani atılırsın. Sabır ne yapar seni? Öğretir güzel şeylere. Öfke kim kontrol eder öfçeyi? Sabır. Bıkmak bir şey baktın olmuyor hemen bıkıp geri dönersin seni yola da on diğer sabır, asabi sınırlamak kim öfkeni alır sabır, sorumsuz davranmak kim bunun önüne alır sabır, korkunun önüne kim çıkar sabır çıkar, hava nefis şehvetin önüne kim çıkar sabır, bir de tamah umitsizlik, tamah büyük. Nefsin istedikleri meselelerin önüne kim çıkar? Sabır çıkar. Demek ki sabır nedir? Sabır olmasa olmazdır. Her şeyin başıdır. Bir de sabrın faziletine gelirken alimler diyorlar ki en güzel ahlakın elde etmek neyle olur? Sabırlanır. En güzel ahlak sabırdandır. Bir de ondan dolayı sabır Nedir makarimul ahlak? Makarimul ahlak nedir dedik? Yani sabır ahlakın neyidir? Kaynağıdır. Deposudur. Sabrı olan insan bütün güzelliği üzerinden ne yapar? Toplar. Sabrı olmayan insan bundan ne olur? Mahrum olur. Ondan dolayı sabra ne girer? Helim Helim elimden öncedir, biliyorsunuz. Ha? Helim nedir? İmişaklık. Onun için imişaklık ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İmişaklık bir şeye girse illa o şeyi güzelleştirir. Demek ki helim neyden olur? Sabırdan olur. Sabırdan öfkenin öne alınır, intikam ne olur? ikinci planda kalır. Sabrın olmasa ne olur? Öfke intikamı ön plana çıkartır. Bu güzel ahlaklardan mı? Değil. İşte acele etmemek. Kim bunun önüne çıkar? Dedik sabır. Affetmek. Affetmek kimin görevi şeyidir? Peygamberlerin. Affetmek sıfatıdır. Ne Neyle affedersin insanları? E sabredersin. Her şeyi bir artı bir desen affedici olamazsın. Sen kimi affedeceksin? Kim sana bir hakkına tecavüz etmiş? Onu affetmek affedici olursun. Ama sen, sana adam hiçbir şey tokunmamış, git ben seni affettim. Olmaz. Evet. Ondan sonra comart insan neyle olur? Sabırdan olur. Niye comartlık yapıyorsun? İkram ediyorsun insanlara. O insanlar birçoku hak etmemiş. Çünkü insanların birçoku cahil olur toplumda. Sen sabrediyorsun olarak ikram cömertlik gösteriyorsun. Ağırbaşlılık neyden olur? Sabırdan olur. Adalet neyden sağlanır? Sabırdan sağlanır. Geniş kalblilik neyden olur? Sabırdan olur. E, amanete riayet neyden olur? Sabırdan olur. Sırrı taşımak neyden olur? Sabırdan olur. Demek ki sabır olmasa olmazdır. En son yiğitlik neyden olur? Sabırdan olur. Hiç gördünüz mü bir tane yiğit korkmuyor. Sabırsızdır. Olmaz. Yiğit adam sabırlı olur. Korkunu yer. Galipcelir korkusuna ne olur? Sabırlı olur. Çünkü sabretmesen İyi olamazsın. İyiydi ne zaman iyiydi olur? Yok ben çıktım on tane çoluk çocuk geldi karşıma bambuları hepsini dögüp ezip geçerim. Burada iyiydilik değil. Ama benim on tane benim seviyemde karşıma geldi. Bunlardan nasıl ben kazanırım savaşı burada sabretmek işte iyiydiliktir. İyitlik sabretmektir. Burada bileceksin. İşte bu da sabırdan olur. Ondan dolayı alimler diyorlar ki sabrın makamı nedir? Allah indinde yücedir. Onun için peygamberlerin en büyük sıfatları nedir Sabrıydır. Bak ilk peygamberler davata başladılar. Bizim Resulümüzü nediğimizi, sallallahu aleyhi ve sellem alsak 40 sene ne diyorlar ona? sadık emin. Ha? Sadıkul emin, hem emniye hem amanet, e, emindir yani hiç yalan söylemez, e, amanete riayeti var, emindir, sır ver ona, amanet ver ona, paranı koy yerine, yanına, emindir. Sadık nedir? Doğru, bak yalancının tersi sadıktır. Ama la ilahe illallah derken ne oldu? Sadık'ın tersi kezzab oldu. Emin'in tersin oldu? Hıyanatlı oldu. Dediler sen ediyorsun babalarının dinine. Sonra ne dediler? Daha aşırı gittiler. Ne dediler? Sihirbaz, yalancı. Hepsini dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da bitmedi. Laftan bitmedi. Fiile döküldü. Geldiler en azı şekilde Resulullah hazret ettiler. Hatta Resulullah onlardan sataşmıyor. Oturmuş yerinde gelip başına ne yapıyorlar? Yani en hayvanın en şeylerini Resulullah'ın mübarek başına dökürdüler. İşkencesini, pisliğini, haşa ve kefer. Bu nedir? Neyle Resulullah ön planına çıktı burada? Sabır. 13 sene Resulullah'ın davet ömrü kaçtır? 23 sene. yarısından çok kaçtır? 13 sene. Mekke devrinde Resulullah hiç emrolundu mu savaşa? Misillemeye? Hayır. Bak Melekler geldi Taif'ten dönerken ben dedi dağların meleçiyim ya Muhammed. Emrolundum senin emrindeyim. Emret bana iki dağı yapıştırın Mekke ehlini Mekke ehlini yok edin. Ha? Safa dağıyla Abu Kubeys dağını. Dedi ikisini birbirine yapıştırın. Bütün Mekkeler zaten Mekke dört dağın arasındadır. Ki büyük dağı var ki küçük var. Ki büyük dağı birbirine yapıştırın Mekke ehli yok olsun. Resulullah dedi hayır sabret. Belki bunların sülalelerinden yani torunlarından Soy. Soylarından ne gelir? Muahidler gelir. Halbuki bunu diyerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi babalarının ki Hazreti İsmail'indir o. Hazreti İsmail Resulullah'ın dedesidir. Metçe onundur. Hazreti İsmail de Hacer ananımızındır. Suyu o buldu bekey okurdu. O tapı ondadır. O kendi ülkesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giremiyordu. bir çafirin, bir müşrikün himayesi altında iltice etti ona. O kabul etti himayesini ondan girdi. Buna rağmen sabretti. Ondan dolayı sabrın makamı nedir? Çok kerimdir, yücedir, Allah indinde azimdir. Nereden belleder bu? Hayatlarda. Alimler diyorlar, bakın kaç yerde Mesela allah Teala sabrı neyle bağlamış? Yakinden. Yakın nedir? İnançtır. Bir şeyi hakkıyla bilmek yakindir. Kesin bilmek. Yani kesin bilmek bu aynel yak yakin, hakkal yakin. Hakkal yakin nedir? Yani tereddütsüz bundan kesin itikat etmiş. O da nedir? Secde ayeti 24. Es-Suresi 24. ayette. Dur ve ce'alna minhum eimmeten yehduna bi amrina. Lemma sabru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bak diyor ki biz o salih insanları peygamberler va tabiileri. Onlardan ne yaptık? İnsan oğlu için. Şimdi insan oğlu için derken Burada peygamberler kendi toplumlarına sad değil, onlardan sonra bizim için de nediler? İmmediler. Önderler oldular. Neyle önder oldular? İmam oldular? Amelleriyle. Şimdi biz Salih Hud, Nuh, peygamberleri aleyhümussalatü vesselam ön, örnek almıyoruz kendimize. Demek ki bu ayat canlıdır kıyamata göre. Yok o kavmine sadece önder olmuş. İmam olmuş. Ne diyor? Oları biz imam yaptık, önder yaptık. Yehdûne bi amrine. Neden? Çünkü bizim emrimize uydular. Bizim emrimize uydular. Ondan dolayı biz onlara hidayet verdik. Ne oldu? İmamlar oldular. Burada ayet tamam, bildik. Çinci şıkkında ayetin Türkçe'de tersinden başlamamız lazım. Ama ben her zaman Arapçadan tefsire gitmek daha Vurgulu oluyor hissediyorum. Burada bildir bunlar imamıylar. İkinci şıkkında Allah, Allah Teala sebebini bilindiriyor. Neyle imam oldular? Lemme sabarû. Sabrettiler. Bak peygamberlerin ilk görevi sabırdır. sabırda ne olursun? İmam olursun. Ama bu burada sabır var. Bu bir. İkinci biz dedik sabırı neye bağlamış? Yakine. Bakarım ayette ne diyor? Diyor, sabaru سَبَرُوا Sabretle وَكَانُوا Olar نَيْلَا بِاَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ Bizim ayetlerimize hakkıyla iman ediyorlar. Allah'ın ayetleri nedir? En büyük ayeti nedir? İnsanoğlu için ahirete inanmaktır. Ahirete inandın ondan önceki bütün ayetler otomatik nedir? İşlemiştir. Nasıl bir okul müdürüne bir emir geldi? Ha? Müdür sen böyle giyin deseler anlamı ne gelir? Bütün öğretmenler, bütün okul aynen emir olarsın gelir. Ben ahirete inandım. Ahiretten öncesine bütünü otomatik olarak inanmışım ki ben ahirete inanıyorum. İşte burada yakinnen allah Teala sabrı birbirine bağladı. Bu neye delalettir? Sabrın azametine? İkinci Sabırdan şükrü birbirine bir çok ayet Tabi Tabii yakını da bir çok ayet Biz birer ayet alıyoruz sadece. Bir çok ayet tabakladı. O da Luqmân alalım 31. ayet. Dür inne fî dâlike le'âyâtin li kulli şabbârin şekûr. Bak burada diyor bu ayetler kim bulardan ibret alır? He? Kim ibret alır? Kim bunları yüceltir? Kim bunlara inanır? Kim bunlardan ders alır? He? Çokça, Çokça sabreden, şükreden. Lükulli. Kimler? Sabbar. Sabbar şükrün mübalağasıdır. Sabreden. Sabretmekte tanınılmış yani. Şakur da şükrüde mübalağattır. Yani çok şükreden de tanınılmış. Yani mesela biz diyoruz bu adam... Çok gece namazına kalkar. Ha? Bu adam çok orucu olur. Ha? Bu adam nedir? Çok şükredendir. Şükürle tanınmış. Şükür. Şükürden sabırı allah Teala burada birbirine bağladı. Demek ki nedir? Sabır çok önemli meseledir. Biz ne yapacağız? Bu sabrı olmasa olmazımız yapacağız. Peygamberlerin nedir? vazifesidir? Sonra Allah Teala üçüncü meselede sabırdan tevekkülü bir araya getirdi. Ne kadar hassas şeyler var, çivizi ayakta duru diyor, hayatta, Onları Allah Teala hepsini bir araya getirmiş, Sabırdan var ama olmaz olmaz olmuş. O da Neml Suresi 40. ayette Allah Subhanahu Teala şöyle buyuruyor: "Alaadin sabr'u ve ala Rabbihim yewekkilon." الذين صبروا kimden bahsediyor önceden muhakkak müminlerden sabrediyor onlar da zefere varmışlar Yan bu dünyada yan ahirette Allah'ın rızasına kavuşmuşlar neyle Allah Teala diyor onlar sabrettiler ellezine saberu sabredenler var ya onlar neyle kazandılar bunu ve ala rabbihim yetevakkalun Rablerini her mahal hakkıyla tevekkül ediyorlar bu çizgi bir araya geldi, Allah'ın rızasını kazanırsın. Allah'ın rızasını kazandın, yani cennetini. Yani ebedi hayatta, neinde yaşadın. Mutlulukta yaşadın. Ebedi hayat. Şimdi burada ne var? İki şey var. Sabırı neyden bağladı? Tevekkülden allah Teala. Tevekkül nedir? Ha? Her şeyi Allah'a yönlendirirsin. Her şey Allah'ın elindedir, mutlak. Ondan sonra sebep alırsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor hakkıyla tevekkül eden Allah'a 70 bin tane ümmetimden teraziye varmadan cennete girer. Yok biz terazi biliyorsunuz hassas bir terazidir. Bugün de teraziler var tozu tartıyor. Kıyamattaki terazi imkanı yoktur bizim aklımız yetmez ne kadar hassastır. Ama Allah Teala diyor miskal zerre Zerre nedir? Tozdan daha küçüktür. Gözden görünmeyen tozdan daha küçüktür. Onu bile tartar. İyi bir miskal ile zerre amel yapsan karşılığı iyi görürsün. Kötü yapsan kötü alırsın. O teraziye varmadan. Kimdir bunlar? Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler. Ki onlar nedir? Uğursuzlanmazlar. Ee, dağlama, dağlama yapmazlar. Yani ilaç almazlar. Bir hastalık oldu sabrederler. Rukuya talep etmezler. Yani ilacı bile Kur'an'dan bile kendilerini ilacı etmezler. Demek ki hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. Ümmette 70 bin çok azdır. Bugün de, bugün de 1 milyon Müslüman yaşıyor. Yer üzerinde. E 1400 senedir ne kadar? Kıyamata kadar. 70 nedir? Çok azdır. Demek ki hakiki mütevekkül çok azdır. Onun için Allah Teala burada tevekkülden sabrı birbirine bağladı. Sen etmezsen nasıl Allah'a hakkıyla tevekkül edersin? Tevakkül nedir? Her şeyi ona yönlendirmektir. Her şey onun elindedir. Buna yine, inanmaktır. Bu da zordur. Çünkü gözünün önünde görüyorsun. Tehlike geldi. Sen ne dersin? Tehlike gelsin. Ben sebebi almışım. Ondan sonra ne geldiyse Allah'tandır. Bu ürek ister. İman ister, sabır ister. Evet. Sonra dördüncü de sabır da neyi bağlıyor? Dinin sambolunu, kimliğini. O da nedir? Olması olmazı. Heviyemiz. Heviyetimiz nedir bizim? Nereden biliriz biz Müslümanız? Namaz. namaz. Aferin Abdülkadir. İyi telebedir Abdülkadir. Namaz nedir? Bizim kimliğimizdir. Nereden bir Müslüman geldi karşımıza nereden biliriz bu musulmandır? Bir insan geldi nereden bu musulmandır? E bak hala camiye bizimle namaz kıldı. Ha bu musulmandır deriz. Namaz kılmayana nasıl musulman deriz? Nereden musulmandır? Tanımıyoruz. Elyetin olmasa sabaha kadar polise ben iyi şüferim ne yazar? He? Mahpusana yazar. senatar içerim. Ama namaz da bizim sambolumuzdır. allah Teala ne diyor? Bakara surası 153. ayette İste'inu bis sabri ve salati İnne Allah'a ma'as sabri İste'inu İste nedir? He? Yardım, destek yani biz zorlukta kalsak kimden destek alıyoruz? Yani bir akrabamızdan, bir, bir eli gücü yetenler. Ama hakiki destek kimdendir? Evet bu olur, caizdir, maddi. Ben boğuldum, elim uzatırım ya Orhan elimden çek derim. He? Ben ateştayım ya Abdullah Ceyl, bir su şerp üzerime. Bu caiz mi? Caizdir. Ama bunlar mad maddi, manevi destek kimden alıyoruz biz? Allah-u Teala'da. O olmasa maddi de olmaz. Hakiki destek kimdendir? allah Teala'dan. Teala'da. Onu hiç allah Teala diyor ki, hatta bunu Hazreti Musa'ya tavsiye ediyor. Fir'an o kadar zulüm had safhasına geldi. Göz açtırmıyor beni İsrail'e. Celüller ya Musa diyor senden önce başımıza bele geldi senin yüzünden. Sen geldin peygamber kurtaramadık. Senin yüzünden bu Fir'an bize şiddet uyguluyor. Ne yapalım? O da dedi, iste'inu bil sabr ve salam. Sabır ve namaza iste'an edin. Ve ce'alu min biyutukun kibla. Evlerinizde namazlıydan ihya edin. Çünkü namaz nedir? Namaz Allah'tan bir siladır. Namaz müminle Allah'ın arasında İsra miraçtır alimler diyorlar. Namazda durdun, Mekke'desin. Yüzün Mekke'ye çeviriyorsun. Rükua gittin, İsra ettin. Neye? Beytül makdise Sücdeye gittin, Südüratül Muntaha'ya çıktın. Resulullah gibi salam. Hudretül Mutah'edir. Resulullah'tan Allah Teala'sına bir perde vardır. Resulullah da diyor en yakın yani Resulullah en yakın nokta nerededir? He? Allah Teala yanında sud-ı mutah'edir. Aralarında bir perde vardır. Hazreti Cibril Aleyhisselam oraya giremedi. Ama insan oğlunun en yakın noktası nedir Resulullah? Dür secdede olarken sen Allah'a en yakınsın. O zaman en yakın oldun Rabbil Alemin'e. Ne zaman olursun? Namazda. Namaz önemlidir. Onun için diyor namaz sabırdan ve namazdan. Gücünüzü Allah'tan alın. Sabır. Eydi o namaza kim sabreder? E, namazı nasıl kılarsın? Sabredersin. Sabr olmasa namaza kıkabilir misin? Gece namazına sabr olmasa kıkabilir misin? Camaatten beş vakit gidiyorsun namaza. Bu ne ister? Sabır ister. Güzel oturmuşsun. Savukta, sıcakta çıkıyorsun. Camiye gidiyorsun. Sabır ister. Sabır, sabır, sabır. Bu müminin yanında taşıyan bir melzeme olması lazım. Sakın evde unutmayın bunu. Sabır evde unutulmaz. Nasıl çimlikten paranı evde unutmuyorsun? Sabrı da yanında taşıyacaksın. Nasıl elbisesiz çıkmıyorsun dışarıya? Elbisesiz çıksan ne olur? Çıkamazsın. Unuttun çıktın kapıya hemen dönersin. Ya ben elbisesimdir. Sabır da yanımızda olması lazım. Sonra Allah Teala ayeti neyden sonlandırıyor? İnna Allah'a ma'assabiriyyin. Bilinçi ey kullarım. Bilinçi Allah kimi dendir? Sabredenler Allah seninle olsa ne demektir yani? düşmanına galip gelmektir. Sana destekçi olmaktır. Budur İnna Allah'a ma'assabiriyyin. Değil mi? Allah sabredenler edenlerdendir. Evet. Beşinci, Allah Subhanahu ve teala sabrı neye bağladı? Ha? Tesbihten istihfara bağladı. Bunlar da nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem olması olmazlar iyidir. Resulullah diyor ben yetmiş bir rivayette yüz sefer günde istihbar ediyorum. İşte sahabeler ne diyorlar? Bir mecliste sayardır Resulullah yüz seferden fazla istihbar ederdi. Biz Resulullah'ta oturup konuşuyoruz. O hep istiğfar ediyor. Sayardık. Demek ki istiğfarını da görermişler. Yani duyarmışlar. Neden Resulullah duydurulmuş? Çünkü Resulullah her şeyde amellerinde örnek olduğu için Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Beni gördüğünüz gibi hac yapın. İbadetlerini bazen minberde namaz kılarmış. Ki görsüler öğrenseler. Evet. Onun için ayette ne diyor? Ee, 48. şey surası ee, Tur Suresi. Evet. Tur Suresi 48. ayet. Vasbir li hukmi rabbika. Fe innaka bi ayyunina. Vesbih bi hamdi rabbika hatta taqum. Diyor ki ey peygamberim, ey Elçin, Ey Nebim Ey Resulullah! Bütün Resulullah'a aynen şeyi allah Teala hitap getirmiştir. Ne diyor? وَاسْبِرْ لِحُكْمِ Rabbika. Allah'ın hükümlerine sabret. Burada hüküm nedir? Kader. Kader geliyor burada. Kader nedir? Davetin bir kaderi var. Düşman seni yalanlar, aziyet verir, sabret. Bir de burada sabır ne girer? Allah'ın hükümleri, emirleri, nehiileri, bunlar hepsi içine girer ama davet makamında davetin kaderi girer. Davetin kaderinde ne var? İşkence var. Davet böyle davetin yolunda bir halifleks salınmamış senin için havalandana iniyor böyle bakanlar böyle, kırmızı. kırmızı halı salıyorlar böyle geliyorsun e, lüküs e, şatolara. Davet yolunda böyle bir şey yoktur. Davetin yolu dikanlıdır, deredir, tepedir, taşlıktır, çekirliktir, ha? tuzaklar var, mayınlar var. Davetin yolu öyledir. Onun için Rasulullah ne diyor? Vasbir. Lihukmi Rabbik. Bunu kim koymuş? Hükmü kim koymuş davetin yoluna? Allah-u Teala. Fe inneke bi'ayyunina. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Biz görüyoruz seni. Biz senin bir rivayette de desteklisiniz. Yani allah Teala seni gözet altındaysa. Onun için Hz. Musa'ya ne diyor? Hz. Musa diyor ya Rasul, ya Allah. Ben git, gitsem, dur git Fıran, tuğyan etti. Güzel, söz, imşah konuş Fıran'la. Fıran gibi, ben Rabbinizim. Ona diyor, imşah konuş. Ha? Belki hidayete varar. Hz. Musa korkuyor Fıran'la. Çünkü Fıran'la evinde yaşamış zulmünü görmüştür. bir dur gitsek, bu bizi yalanlar. Meşhurdur. Furan'ı tanıyor. Bu bizi yalanlar. Bunun elinde güc var. Dur git, kardeşini de al yanına. Siz bizim gözetimiz altındasınız. Burada nedir? Teselledir. Ne tesellesidir? Yani biz sene sahip çıkıyoruz. Onun için Musa denizin başına geldiğinde ben İsrail dedi eyvah Musa yaktın bizi. Sene uyduk. Deniz önümüzde, arkamızda Fir'un. Sen o yanlış yaptık. Musa ne dedi? Kelle. Kelle nedir? Kesin hata kabul etmez. Asla. Asla. Allah beni ne yapmaz? Kaybetmez. Hidayet verir bana. Ondan sonra Allah-u Teala Musa'nın Allah'ın gözetim altında olduğuna ona inanıyordu. Çünkü Tur'da Allah-u Teala söz verdi Musa'ya. Çal denize şeyini yarıldı geçtiler. İşte bu nedir? Allah'ın Teala'nın gözetimi altında. Ama bu gözetimi altında sabretmek ne lazım? Buna sabrettin, gözetim altında oldun demek ki sabra da bir önemli destek var. O da nedir? Tesbih Ve sebih bi Rabbika Hine taqum Her zaman tesbih İstihbar. Allah Teala sabırdan kişisini birbirine bağlamış. Tesbih, istihbar nedir? Yani sen Allah'tan gafil olmuyorsun. Allah'tan gafil olan nedir? Ha? Bizim bir ata sözü var. Havam sözü. Allah'tan gafil olan kafirdir diyor. Yerine göre tabi gafil olan kafir olur. Yerine de göre Allah'tan gafil olan ne olur? Düşmanın kuzağına düşer. Gaflet devam etse kifre kadar gider. Demek ki Allah'tan gafil olmayacaksın. Yani ne deriz? Allah'tan gafil olanlar çafirdiler. Yani yani de çafiller Allah'tan gafildiler. kafirler niye şeytan oymuşlar? Çünkü Allah'tan gafildiler. Onun için şeytan oymuşlar. Onu tesbih ne yapar insanın? Zikir, tesbih, istihbar. Devamlı Allah-u Teala ile bir iletişimdesin. Allah Teala sen, sen onun gözetim altındasın. Sen de onunla barabardasın. O zaman ne olur? Hiç korkmazsın. Bütün gücü onun elindedir. Rabbil Alemin'in elindedir. Sonra altıncısı Allah Teala dedi İslam'ı İslam'ı kimliğiyle bağladı. Burada neyi de bağlamış? İslam'ın en zirve teki ameli nedir? Cihattır. Allah Teala sabırı cihattan bağladı. Zaten Sabır olmasa cihad hiç olmaz imkanı yoktu. Ne diyor Sura'da Nehil Surası yüz onda. "Thumma <gülüyor> inna Rabbi kulladin hajiru min baghi ma futuin, thumma jahedu wa sabru inna Rabbi min baghiha laghfurun rahim." Burada kimi kastediyor Allah Subhanahu teala, Muhacirleri. Muhacirler ne yaptılar? Dövdüler, ha metçehlini. Buraya iş ne yaptı? Dövdüler, evlerini aldılar, mallarını yaktılar, ha işkence verdiler. Oların yüzünden kaçtılar burardan, sulumlarından. Ama ne yaptılar? Sabrettiler. O hicret edenlere Allah Teala diyor ki: Minbadi maftuin. Fitne uğradılar Fitne nedir burada? İmtehan. Ne imtihanına uğradılar? Yani işkence. yeni dinini terk et Muhammed'e uyma. Kifret. Onun için ne dediler? A'li hubal. Diyordular hubali yükselt. Yücelt. Ama bu şey bilen ne diyordu? Ahedun ahed. Ahedun ahed. İşkencenin o sıcak kumsalda uzatmışlar Karın göğskünün üzerine de kayayı koymuşlar. He? İşkence. Bundan daha işkence ne olacak? Ama ne yaptılar? Sabrettiler. E sabrettiler ne oldu? ثُمَّ جَاهَدُوا وَسَبَرُوا He? Onlar çiğ cihad ettiler. Bu fitneden sonra ve sabrettiler ve cihad ettiler. Ondan sonra Allah gafurun rahimdir. Bu ayet niye gafurun rahimle bitiyor? Yani bunlar ne kadar günah işlemişler? Eksiklikleri de var ise madem sabretmişler Allah yolunda cihad etmişler onların bu küçük günahları hepsi Allah Teala gafurdur rahimdir. Yani o sahabaları burada Allah Teala ne yapıyor? Tezkiye diyor. Övüyor. Allah bulardan razıyım diyor. Hicret edenlerde Burada muhacirler özellikle kast ediliyor. Burada Allah Teala ne bağladı? Cihattan neyi birbirine bağladı? Sabrı. Nasıl sabır? Bakın arkadaşlar, cihat sabırsız olmaz. İmkanı yoktu. Çünkü cihat çok önemli meseledir. Bazı arkadaşlar cihade gitmiyorlar. Videolara bakıyorlar. Videolarda mucahitleri daha da görüyorlar. Şakalları uzun, saçları böyle. Zannediyorlar onlar pikniğe çıkmışlar. Ondan sonra hayacanlanıyorlar. Ya cihat öyle değil arkadaşlar. Bak cihatta Elinde silahın, ölüm nereden gelecek sana bilmiyorsun. Nereden gelecek bilmiyorsun. Bir de senin imanın olmasa, sabrın olmasa tepeyi çıkamazsın. Bugün bir misafirim vardır, eski cihatçılardandır. Spordan bahsettik, dedik biz hantallaşmışız. Dedi ya Cihattan da bahs oldu. İşte cihatta bu spor çok önemlidir. Nasıl Şeyhülislam bir bünteyme ya? yürüş yaparmış, dağa çıkarmış, inermiş. Ne için? gelmiş insan güçlensin Çünkü biz Şam'da Nusayriler, yani Aleviler, hmm. e, e, Rafiziler ve e, harç, harçliler ne? Frenceler, frengeler. Haçlılar savaşına her zaman oradan da teterler geliyorlar. Onun için biz hazır olmamız lazım. Ne dedi? Ya dedi işte biz çok gördük. Arkadaşlar geliyorlar. Bazen bunları mühimmete götürmüyorduk. Neden? Yani bir kemin ne diyorlar kemine? Operasyonu. Operasyona diyelim. Bir tuzağa çıkıyoruz. Bir operasyona çıkıyoruz. Bunları götüremiyoruz. Çünkü bunlar bize orada ne oluyorlar? Engel oluyorlar. Bir tepeye kuş gibi çıkacaksın. Ceyran gibi çıkacaksın. Düşmanın üzerine kartal gibi konacaksın. E bu cihattır. Facebook ciadı değil. Bunu yaşayan bilir. Bunu canlı olarak yaşayan bilir. E bu denester, sabır ister. Sen bir tepeye çıkmadın. Vallahi billahi bazı insanlar var da kadın gibi ağlayanlar vardır. Kadın gibi ağlıyor. Neden? Dür bırakın beni. Ben öleceğim. Ben burada ölsün. Düşman beni esir alsın. Ölsün. Ben yürüyemiyorum artık. E çünkü sırtını almışsın çuvaldan kurşunları silahı. Budaklarda yürüyorsun. Yoksa dursan düşman gelir sana ular. Hedef var gitmen lazım. Adam bitti takatı kalmadı. E bu cihattir. Onun için cihada sabır ister. Cihad böyle dilden kolay değil. Onun için allah Teala diyor eee ve ödedi onlar nasıl yaptılar mı? İşte bu da birazcık daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu konuda birazcık daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu konuda birazcık daha fazla bilgi olurlar istiyorsanız, bu konuda birazcık daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Evet. İşte cihat Allah Teala burada cihattan sabrı birbirine bağlamıştır. Cihad önemli meseledir. Adam Facebook'tan cihat ediyor, koskoca zaman mucahitlere de dil uzatıyor. Bu böyle olmaz, sabr isterim. Evet. 7. mesele sabrı neye bağlamış? Takvaya bağlamış. Takva nedir dedik? Takva Allahu Teala'ya ulaşmanın yoludur ki sabır olmasa takva olmaz, takva olmasa sabır olmaz. Ya bizim bir imanımız var ya elhamdülillah mükemmeldir. Dedikçe bir duvardır, bir tavaladır, hepsi birbirini tamamlıyor. İş i̇şte tabak takva da imanın bir şubesidir. E ne diyor Rabbül Alemin Ali İmran 186'da? Ve in tasbiru ve tettekû fe inne zâlike Bak ne diyor? İn tasbiru. İn nedir burada? Şart. Şart. şart, şart. Teekid. Şarttır ama teekid. Kesin. Teekid üzerine basa basa. Ve in tasbiru. Eğer siz kesin sabretseniz he? Ve tettaku. Allah'tan da korksanız. Ne olur zefere kavuşuyorsunuz. Ama bu nedir ayette diyor? Fe inne dâlike min al umur. Bu nedir? Azmedilmesi gerekir. Eydir. Kim ulul azmidir? Peygamberler, Peygamberler değil. Peygamberlerin içinde beş tane seçilmiş ulul azim. Kimlerdir? Musa. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nuh, İbrahim, İbrahim Musa, İsa. Nisa. Beş peygamber. O bir peygamber bu seviyeye gelmemiş. Demek ki sen sabırdan... E, takvayı bir araya getirse, ölül azimin sıfatlarından yetiştin. Heni <gülüyor> elleke. Müjde. Yani halal olsun sana Türkçesi. Ha? Halal olsun sana. Eğer bu çizini bir araya getirebiliyorsun Sabret, Allah'tan kork. Çizini bir araya getir. İşte bu da ayet. Ve in tasbiru ve tettegu. Bazı rivayette, bazı ayetlerde, Ali umranında bir ayette daha eğer siz sabretseniz Allah'tan da korksanız onların keyidleri size keyid olun. Onların tuzakları size işlemez. Silahları işlemez. Cemileri, atom bombaları bile işlemez size. Yeter ki sabredin, takval olun. E biz bazen bakıyoruz mücahidler sabrediyorlar takval da oluyorlar Müslümanlar, ama düşman ezip geçiyor. Geçsin. O ezdi geçti o şehit olsa ne olur? Ha? Şehit olsa ne oldu? Bu kazandı demek ki. Evet. Sekizinci mesele Allah Teala sabırdan hakkı birbirine bağladı. Hak nedir? Her şeydir. Yani Allah'ın kendisi haktır, emri haktır, dini haktır. Değil mi? Onun için her şeydir hak. Sabırdan hak bir araya ne olur. Hakiki mümin olur. Asır suresinde ne diyor? Ve Al-Asri, Bismillah al-Rahman al asri inn insani inn al-insan alefi husur. Allah Taala yemin ediyor. neye Asır, asır zamanını yemin ediyor. Inn al-insan alefi husur. Allah, insan nedir? Husfrandadır. Evet. Ama Ad tin Tinsuresinde diyor: Wa, waqad halakn al-insana fi yasini takvim. Eyni iyi şekilde. Yarattı onu. ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلٍ Sonra onu ne yaptık? En güzel şekilde yarattık sonra en aşağılıcı bir yere attık onu. إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا İman edenler hariç. Her zaman istisna ne olur? Az olur. Cehennemde çok adam oğlu var. Ama cennette az adam oğlu var. Bilirsiniz. Birinci samada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Adem'le ıı, buluştuğunda baktı Hazreti Adem sağ tarafına bakıyor, gülüyor. Sol tarafına bakıyor, ağlıyor. Cibilden sordu nedir? Dedi sağa bakarken cennetlik, evlatlarını cennette görüyor, gülüyor. Sola bakıyor, cehennemde görüyor, ağlıyor. Bu yan çoktur cehennem. Evet. Sonra Vel asr innel insânel Lafı husur illa kileri amin, illa iman edenler. Husurunu gama mıslar? Vatvası bil hakkı. Vatvası bil hakkı. Vatvası bil sabır. Demek ki müminler, hakiki müminler, istisna olan ateşe gitmeyenlerden, müstesniler nedir? Üç tane sıfatları var. Hatta dört diyelim. Birinci özelliklerin o isim? İman edenler, iman sıfatları. Çinci salih amel. Salih amel olmasa cennet olmaz. İster peygamberin oğlu olsan, tabir caiz ise, ki peygamberlerin oğlu cennete gitmeyenler de var içlerinde. Tamam mı? E, sonra nedir sıfatları? Tavasu bil hak. Hakkı tavsiye edenler. Hak nedir dedik? Her şeydir. Sonra, burada kast edilen hak, din hak. Sabrı tavsiye edenler. Çünkü hak yoluna çıkan sabırsız çıkamaz. Hemen kaka çıkarsın, bakarsın, her şeyi seni reddettirip bir de evine dönersin, dersin vazgeçti. Sabır alma budur. Onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene he, aziyet çekti. Onun için ne dedi? Bana olduğu aziyet hiçbir peygamber olmamış. Sahih hadiste. Bana olunan aziyet hiçbir peygamber benim gibi yaşamadı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün mucizeleri nasıl bütün peygamberlerin mucizesi üzerinde yaşadı? Bütün peygamberlerin de aziyetini üzerinde canlandı o aziyetle. Yaşadı oları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En sonuncu aslında çoktur ama biz burada dokuz tane topladık. Rahmetle sabır birbirine bağlanmış. O da bir başka ayette belet surasında ve tavasav bis sabri ve tavasav bil merhamet sabırdan merhamet birbirine bağlanmış. Çünkü merhamet nedir? Nedir merhamet? Yani affedilme ihtirasıdır. Yani tamam şefkat gösterirsin ama merhametin zirvesi nerededir? Ne zamandır? Sen bir deneyin üzerine muktedirsin. O da hak etmiş senin cezanı almasını. O zaman merhamet gösteririz. O da neyden olur? Sabırdan olur. Ne de Nasıl sabırdan olur? Ne yaparsın? Bu adamın sana verdiği aziyeti gözünle önüne koyursun. Diş dişe, göz göze. Değil mi? Allah sana izin vermiş. Ama ne yapıyorsun? Tamam bu beni yapsa da Sabreden affet. Onun için vetavasav bis sabri vetavasav bil merham. Bu da diğer ayette vel kadimin el gayz vel afine an en nas vallahu muhsinin. Nedir? Kadimin el gayz. yutar, içeride hapseder onu. Bu nedir? Sabırdır. Neyle tutuyorsun dedi öfçeyi? Sabırla. Vel <gülüyor> afine an nas. Nasıl insanlar affedersin? E ben du, durduğumuz yerde Abdul Kadir kardeş ben seni affettim. Ben sana bir şey yapmadım. Ne hiç affediyordum ben. E ki bir suç işlemişsin hakkımda ben seni affettim diyeceğim. Bu da necen olur? Ben sabrederim Abdul Kadir kardeşin hatasını. Sorano <gülüyor> geliyor. vallahu yuhibbu'l muhsinin. Muhsin nedir? Bunu Allah rızası için affettim. Yok gösterişsin. Çünkü ben Allah'ı görmüyorsam Allah benim her amelden haberdardı. Bu da ihsan seviyesi. Onun için arkadaşlar sabır çok önemlidir. Sabır çok önemli olduğu için bir şıkkını da bitirerim. Aslında bunu da bitirelim Faziletle ilgili olduğu için ne yapalım? Bunu da bitirmesek çünkü yarı kesilmesin. Diyor ki Allah subhanahu ve teala bazı ayetlerde acele geçeceğiz bunu inşallah. Çünkü bu faziletle ilgilidir. Allah Subhanahu ve teala sabırdan dünya ve ahiretin herini topladı sab sabredenler için. Ne kadar büyük bir nimet. Sabredenler dünya ve ahiretin neyini alır? Heyrini alır. Nasıl bakalım. Birincisi diyor ki Allah Subhanahu ve teala İnne Allahu Allah sabredenlerdendir. Demek ki burada sen ne aldın? Allahu Teala'nın meyyesini. Meyyesi nedir? Sen onun gözetimi altındasın. Allahu Teala yani kimi gözetim altında tutar? Has kullarını. Herkes Allah'ın gözetim altındadır. Ama has kulları nedir? Hazret Musa gibi ha? Dedi ente bi Peygamberler gibi sensiz gözetimimiz altındasınız. Allah seninledir. İster misin Allah senin olsun? Ha? Bak şimdi sen gidiyorsun bir böyücü adam, devlet başkanı bakan, sene diyor git filan yere korkma biz senin arkandayız. Sen o devlette ne yaparsın? Hiç kimsenin artık korkmazsın. Benim arkamda bu devletin zirvesindeki adam var ise. Ne yaparım? Giderim, istediğim yere girerim korkusuz. Efe keyfe bu dünyanın maliki ve evlemin maliki şimdir Rabbil alemin. Ne diyor? İnna Allaha ma'as sabirin. Sen sabredenlerden ol Allah sabredenlerdendir. Onun için ben Abdul kardeşi gördüm bir musibete geldi. Başına sabretti. Abdul Kadir al müjdeyi diyebilirim Abdülkadir, Allah seninlendir. Biz zangiyle hükmederiz. Bu yetki var insanda. Ne hükmeder? Allah sabredenlerdendir. Sonra o bir ayette ne diyor? Tabi bunun ayetlerin numarasını vermeyeyim. Çok yerde geçiyor. İkinci ayette ne diyor? Vallahu Allah sabredenleri sever. Allah bir deneyini sevsen ne olur? Sevgili kulu olur. Sevgili kulu olsa ne olur? Bu dünyada ahirette de ne olur? İçi heyri de kazanır. Allah'ın rızasını. Bu dünyada rızasını kazansan kimse sana aziyet veremez. Allah'ın gözetim altındasın. Ahirette rızasını kazansan ebedi cennettesin. Demek ki birinci Allah'ın has adamları olursun. Evliyaullah olursun sabırda. İkinci Allah'ın sevgisini, muhabbetini kazanırsın. Üçüncü nedir? Allah'ın rahmeti senin üzerine olur. Rahmeti de nedir bir bakarım. Bakara Suresi 155-157'ye. Ve beşşiris sabirin. allah Teala diyor sabredenlere müjde ver ey Muhammed. Ey elçin. Beşşir-i sabirin. Müjde ver sabredenlere. Nedir ya Rabbi? Ellezine ize asabethum musibetun kalu inna lillahi ve inne ileyhi raci'un. Olar ki bir musibet geldi başlarına. O musibette nedir? Burada ölümdir. Çünkü ölüm en büyük musibettir. İnsan bir sevdiğini kaybetsin. Ne diyenler? İnna lillahi ve inne ileyhi raci'un. Nedir? Biz biz Allah'tan geldik, Allah'a döneriz. Yani Allah verdi, kendi yarattı, verdi bize, kendisi de aldı bizden. İtiraz var mı burada? Yoktur. Buna teslim olsak, ne olduk? Sabredenlerden oluruz. İşte müjdeyi veriyor allah Teala bize. Müjde nedir? Ayetin sonu. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ Nedir? Oların üzerine ne var? Salavat. Salavat nedir burada? Salavatum min rabbihim. Allah'tan salavat kula nedir? Rahmet. Destektir. Salavat melekten insana nedir? Duadır. Salavatum min rabbihim ve rahme. Allah'ın desteği ve rahmeti ener olarak. Ula'ike humul muhtedun. İşte bu sabredenler hidayete varanlardır. Her işlerinde hidayet üzerine giderler. Demek ki sabır nedir? Arkadaşlar olmasa olmazdır. Dördüncisi sabırdan neyi kazanırız? Zefer kazanırız. Zefer düşmanımızın üzerine, baş düşmanın üzerine, zefer ins ve cin düşmanı üzerine kazanırız. O da Ali i 126. ayette Bela İn tesciburu, wettaku, ha? Eğer sabretseniz ve Allah'tan korksanız, takva ehli olsanız, sonra ne veriyor? Aniden gelirler sözü. Ha. şimdi burada neyi bahsediyor Allah Teala? Ali Ümren, 126, 127, 128 bele gidiyor. Bedir surasını, Bedir savaşını. siz sabretseniz. Takva eliyorsanız yumditkum min fauri min faurihim hada ve yatiikum min faurihim hada yumditkum rabbukum bi 5000 min mala min ne demektir bu yani Allah Teala size neyle deste ne desteği verir meleklerle inersiz üzerinize yani bu biliyorsunuz Bedir'de üzerimize neler indi sahabe için destek olarak melekler indi. İşte burada Allah Subhanahu ve teala müjdeyi devam ettiriyor. Demek ki sabırdan ne gelir? He? Zefer gelir. Sabretmeseydi şeyler, e, ashab kazanırdılar. 300 tane kişi, 9 kusur 100 kişinin karşısında. Oların silahları tam mükemmel, bunların silahları ilkerdi. Ama neyle zafer geldiler? imanlı. Bir artı iki, bir iki. Bunlar imkanı yoktur. وَمَا رَمَيْتَ idramayte, رَمَيْتَ lakin Allah رَمُ Sen atmadın. Ama sen sadece sarıl kılınçına, okuna, Allahu u Teala, Subhanu Teala, onları yok eder. Demek ki neyden olur bu? Sabredeceksin. Sabır cesareti gösterir dedi. Sonra, Beşincisi, Sabretsen ne olur? Düşmanın tuzakları boşa çıkar. Bu da Ali İmran suresinde in temseskum hasenetun tesu'um ayet size bir hasene bir eylik dokun eylik dokunulsa onlar ne olurlar? Olar tesu'um size bir eylik gelse onlar acı çekerler. Yani de hasret İçinde, hasadet içinde olurlar. Ve intusibkum seyyiatun yefrahû biha. Eğer size bir kötülük isabet etse sevinirler. Yani nedir bu? Bunu ne anlatmak Güssü Rabbil Alemin? Yani onların eli tetikte sizin için her şeyi tuzak arıyorlar. Hemen oradan vursular sizi. Ve intasbiru. Allah Teala diyor siz sabretseniz. Ve tettegu takva et, et, etseniz la yedurrukum keyruhum şey'a. Bak burada keyit. Keyit nedir? Tuzakları. Siz sabretseniz, Allah'tan korksanız olanın bütün kurdukları planlar, tuzaklar neye çıkar? Boşa çıkar. Biliyorsunuz bu çimi şimdi münafıklardan, müşrikler Medine münafıkları gidip Mekke müşriklerinden el birliği yapıyorlar. Ne olsunlar? Müminleri yok etsiler. Oldu mu? Oldu. Ne oldu? Ahzab. Ahzab nedir? Bütün yarım adası e, kabileler birleştiler. Kime için? Celle Medine'de bir azınlık için. Müminler için. Ama sonuç ne oldu? Allah Teala oları yok etti. Kim kazandı? Müminler kazandı. Neyle? Sabırdan. E bu ayette şahit. Sonra en sonu altıncısı sabır faziletlerinden Allah subhanehu teala sabrı neye bağladı? Sabr eden ne olur? Dedik cennete girer. O da nedir? Furkan surası 75. ayet Ula'ike Ula'ike yüczevne al-ğurfete bima sabaruu ve yulakavne fiha tahiyyeten ve selama Şimdi burada ne diyor Allah Subhanehu Taala? Ne buyuruyor? Ulaike yüzzavnel gurafa. Guraf nedir burada? Cennette özel yerler. Neyle vardırlar olar? Cezaları, mücafaitleri neydir? He? Cennette özel yerler olara ayrılmış. Bölümler, özel bölümler. Cennette. Nasıl ütellerde özel bölümler ayırır size? Mesela katlar vesaire. Özel bölümler. Uçakta özel bölüm var. Cennette de özel yerler var. Kimi için? Hakiki müminler için. Oraya neyden varırsın o özel yerlere cennette? Bima saboru. Sabrettikleri için. Burada sabır nedir? Ceneldir. Bütün sabır. Peygamberlerin sabrı. O sabra inşallah önümüzdeki derse geleceğiz. Nedir bu sabır? Alanları, nerede sabredeceğiz, nasıl sabredeceğiz? Bunları da inşallah önümüzdeki ders işleriz. Bugün de bu kadar. İnşallah gelecek ders, ikinci ders işleriz. Allah'tan dileğimiz bizi ve bütün Musulmanları sabredenlerden eylesin. alhamdulillahi Rabbil Alemin.